Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi Akşamlar Diliyorum Hz. Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz Medine'de 11 yıl sunumlarımızın bugün 30.sunu yapacağız inşallah Medine-Mekke ilişkileri 9. bölüm alt başlığımız Uğur Savaşı oluşumu arkasındaki gerçekler 625 yılı Uğuz Savaşı izleriyle Müslümanların tarihine yazıldı. Müslümanların ikinci önemli savaşıydı, Bu Savaşı. Bedir Savaşı'ndan sonra gelen bu savaş, Müslümanlar için çok önemliydi. Her şeyden önce, apansız başlarına gelen bir savaştan çok, Müslümanların bilinçle hazırlık yaptıkları, Mekkelilerin Müslümanları yok etme için bir yıl boyunca hazırlandıkları bir savaştı. Sonuç belli değildi. Kimine göre Müslümanların zaferiyle bitmişti, kimine göre Mekkelilerin zaferiyle bitmişti, kimine göre de yenilen de yenilen de yoktu. Ayrıca savaş sırasında Medine toplumu arasında ayrılıklar başlamıştı. Dört yıl önce Medine'de her türlü şarta, zorluğa karşılık, Medine vesikasıyla, Medine'nin barışı, huzuru, esenliği için söz verip Resul'e biat edenler arasında görüş ayrılıkları başlamıştı. Bu savaşı ile. Devletin temel taşlarını oluşturan bazı kabileler farklı yol çizme noktasına gelmişlerdi. Savaşın galibi yok gibiydi. Ancak Mekkelilerin savaşa hazırlanışı dikkate alınırsa, yenilen Mekkelilerdi. Zira Mekkeliler, Bedir'in intikamını almak için yola çıkmışlar. Muhammed'i öldürmek, Medine'de kurulan devleti yıkmak için savaşa hazırlanmışlardı. Evet, savaşta Müslümanlar içinden önemli şahsiyetleri şehit etmişlerdi. Ama Muhammed yaşıyordu. Müslümanları Uhud'da yerle bir edememişlerdi. Üstelik Mek Mekkeliler Uhud'u terk etmelerine rağmen Muhammed Uhud'dan ayrılmamış Mekkeleri uzun süre takip ettirmişti. Savaş meydanda çok kısa sürdü. Yani böyle uzun bir savaş olmadı. Ancak soğuk savaş dediğimiz olay sıcak savaş başlamadan önce bittikten sonra devam etti. Mekkelilerin Kara bandası Medine'yi yerle bir edeceğiz söylemleri ortalığı sarsmıştı. Kişilerin öldürecekleri insanlar sürekli ortaya atılıyor. İşte Peygamber öldürülecek, Muhammed öldürülecek, Hamza öldürülecek, Ebu Bekir öldürülecek, Ömer öldürülecek. Yani ne kadar önemli şahsiyet varsa Müslümanlar arasında hepsinin öldürüleceği konusunda müthiş bir kara Mekke'den yayılıyordu. Sıcak savaş sonrası sıra peygambere gelmişti. Uhud'dan ayrılmıyor, Mekke ordusunu açıkça adım adım takip ediyor. Mekkelilere buradayım, takip ediyorum, kendinize güveniyorsanız haydi Dönün mesajını veriyordu. Ama Ebu Sufyan bu tehdide kalmıyordu. Kurnazdı, sinsiydi, çıkarcıydı. Çıkarını tehlikede gördüğü an geri çekilmesini bilenlerdendi. Öyle inadın inat kanıtanlardan değildi. Herhalde toplumumuzun deyimiyle yiğitliğin dokuzunun kaçmaktır fikrine inanmıştı. Savaşla ilgili Medine'ye haberler ulaşıyor. Haberlere göre Medine'deki bazı Yahudi kabileleri tavır değiştiriyorlardı. Savaşın ilk bölümünde Müslümanların darmadağın olduğunu duyan Yahudi kabilelerinin büyüklerinden Benin Nadr kabilesi ve bazı küçük Yahudi kabileleri sevinçten çılgına dönmüşlerdi. Medine vesikası çerçevesinde Medine'ye bağlı bazı putperest Arap kabileleri de Müslümanlar yenildi diye sevilmişlerdi. Ancak savaşın ikinci bölümü Müslümanların Mekkeleri geri püskürtmesiyle sonuçlanmış, Müslümanlar yenilmemiş, üstelik Mekke ordusunu takip etmişlerdi. Gelişen bu olaylar, Müslümanlar yenildi diye sevinen Yahudileri, putperest Arapları Allah bullak etti. Peygamberin 700 kişilik ordusundan 70 kişi şehit olmuş, 630 kişilik ordu, 3000 kişilik Mekke ordusuna yenilmemiş, yenilmediğini Savaşın devam ettiğini göstermek için Uhud'dan ayrılmamıştı. Müslümanlar 70 şehit vermiş, Mekkeliler 22 insan vermişti. Görünüşte Mekkeliler her bakımdan üstündü. Güç gösterisi psikolojik savaşın kurallarındandı. Peygamber savaş öncesinde, savaş anında, savaş sonunda bir komutan olarak üzerine düşen bütün görevleri yapıyor, tavırlarıyla savaşsa savaş Meydan okumaksa meydan okumak, tehditse tehdit algılarını mükemmel uyguluyordu. Müslümanlar Uğurt'tan ayrılıp Medine'ye hareket ettiğinde ihanet eden Yahudiler ne yapacağını bilmiyorlar. Medine vesikası altına imza atan Beni Kaynuka, Beni Kureyza ve Beni Nadir kabileleri Bedir Savaşı'nda Müslümanların galibiyetine şaşırmışlar, Müslümanların Mekkelilere üstün gelmesini anlayamamışlardı. Enfal suresinin ayetleri, gelip okundukça, işlerine telaş düşerken, yıllarca oradan oraya sürülen, kendi ülkelerinde yaşamayan Yahudiler olarak kıskanmışlardı. Bu üç kabileden, Benin Nadır kabilesi, kıskançlığının getirdiği ivmeyle daha sinsi planlar yapıyor, Mekkelilerle gizliden gizli görüşüyordu. Arap kabilelerinden Hazır kabilesinin lideri Abdullah bin Ubey bin Selül, Müslüman olmadan önce Medine'nin lideri olarak tayin edilmişti. Peygamber'in Medine'ye gelmesiyle bütün planları altüst oldu. İbn Selül de siyasi yönden zeki biriydi. Peygamber'in gücünü hissediyor bu nedenle açıkça karşı çıkmıyordu. Hayallerini, düşüncelerini içinde gizliyor Medineli olarak. Medine'de yaşayan bütün kabilelerle iyi dostluklar oluşturarak gelecek hazırlıyordu. İbn-i Selül, arasında Esad bin Zürare'nin gücünü biliyor, peygambere karşı çıkarsa Hazreş kabilesinin de liderliğinden olacağını düşünüyordu. İşin ilginç tarafı İbn-i Selül, Medine'deki krallığın peygambere geçişini iç yapısında kabul edemese de Uğuz Savaşı sırasında Müslümanlara karşı cephe almamış, tam tersine Medine'nin korunması için 300 kişilik ordusuyla Medine'de kalmıştı. Beni Nazır kabilesi, peygamberin Uğuz savaşından yenilmeden güçlü bir şekilde Medine'ye geri dönmeye başlayınca hemen İbn-i ile görüşmek istedi. Çünkü savaşın ilk dönemlerinde Müslümanlar yenildi diye sevinmişler, gizden gizliye Mekkelilerle görüşmüşlerdi. Bu durum açıkça Medine vesikası altına attıkları imzayı iptal etmekti. Peygamber dönünce elbet bunun hesabını soracaktı. Peygamber gelmeden Medine'nin asıl sahiplerinden olan Hazretçilerle anlaşıp güç elde etmeye çalışıyordu. Hazretçilerin lideri İbn Selül durumu kavramayacak kadar aptal değildi. Yahudilerin aradaki dostluğu kullanarak İbn Selül'e yaklaşma nedenlerini anlamıştı. Tuzağa düşmedi. Yahudilerden yana olmadı. Beni Nazır kabilesi, Medine merkezine yerleşik bir kabile değildi. Medine sınırları içinde, Medine'nin merkezine bağlı, Medine'ye iki saatlik mesafede yaşıyorlardı. Kendilerine ait kaleleri vardı. Kendilerinin Hz. Harun'un soyundan geldiğini iddia ederek, diğer Yahudi kabilelerine karşı üstünlük iddia ediyorlardı. Dinlerine bağlılığıyla övünüyorlar. Özellikle Bedir Savaşı'ndan sonra gelen ayetleri işittikçe, içten içe, Muhammed'in peygamber olduğunu düşünüyorlar. Ama tarihsel din anlayışlarındaki peygamber gelecekse ancak bizim soyumuzdan gelir düşüncesiyle kabul etmiyorlardı. Yani bugünkü Müslümanların düşüncelerinde olduğu gibi düşünceleri vardı. Bugünkü Müslümanlar veya geçmişte tarihteki Müslümanlar nasıl düşünüyorlarsa aşağı yukarı Yahudiler de aynı şekilde düşünüyordu. Hani Müslümanlar da artık Hz. Muhammed'den sonra bir peygamber gelmeyecek. Bizim peygamberimiz son peygamberdir. Ancak Mehdi gelecek. Mehdi de Müslümanların içinden gelecek. Hatta Mesih Mehdi'ye tabi olacak diyorlar ya, aynı mantık. Yahudilerin o günkü mantığıyla bu mantık aynı. Bu mantık yapısı Yahudilerin mantığının yapısıydı. Yani onlara göre Allah Resul veya Mehdi seçecekse mutlaka bizden seçecek mantığıydı. Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar hep kendilerini haklı gören, Allah'ın takdirine, seçimine karışan düşünceleriyle dinlerini oluşturuyorlardı. Yani demiyorlardı hiçbirisi. Allah ne isterse onu seçer, kimden isterse onu seçer. İster gönder, ister göndermez, biz karışamayız demiyorlardı. Bir iddia ile gönderecekse bizden gönderir, çıkacaksa bizim içimizden çıkar, bizim istediğimiz adam olur. İster Resul olsun, ister Mehdi olsun fark etmez. Orada bir ipotek koyuyorlardı Allah'a, Allah'ın iradesine karşılık. Bu bencillik Allah'ın ilahlığına, gücüne, otoritesine karşı başkaldış olarak ne yazık ki ehli kitap olan veya olmaya yönelen bütün inanırların temel yanılgısı olarak tarihte yerini alıyor. Halbuki Allah hiçbir zaman insanların düşüncelerine, yalan yanlış inançlarına göre hareket edecek değildi. Hiç kimse Allah'ın yeniden peygamber veya Mehdi gönderip göndermeyeceğinin, göndereceği peygamber veya Mehdi'nin illaki şu kavimden olacağının iddiasını yapamazdı. Putperest Araplar aynı mantıkla. Eğer bir peygamber gelecekse içimizden birini seçerdi diyorlardı. Bula bula buldu da Allah Abdülmuttalib'in yetimini mi buldu diyorlardı. Aynı mantık. Yani Yahudinin mantığı, Hristiyan'ın mantığı, Putperest'in mantığı aynı mantık. Daha sonra gelişen Müslümanların mantığı da aynı mantık. Değişen bir şey yok. Yahudiler oğulları gibi tanıdıkları peygamberi sırf kendi soylarından gelmediği için kabul etmiyorlardı. Mesela. Sonraki dönemlerde aynı spekülasyonlar Mehdi'lik üzerinde oluşmaya başladı. Hristiyanlar İsa'nın geleceğine Müslümanları da inandırmış. Müslümanlar da Hristiyanların Mesih'ine karşılık Mehdilik icat etmiş. İsa'yı Mehdi'ye tabi kılarak üstünlük taslamışlardı. İbn Selül peygambere söylediği gibi Medine'nin korunmasını üstlenerek savaşı takibe aldı. Müslümanların yenilgisiyle ilgili haberler geldiğinde Yahudilere uyup Medine Vesikası altına attığı imzasına aykırı hareket etmedi. İsteseydi peygamber Uhud'dayken Yahudi, Beni Nadır kabilesiyle anlaşır, diğer kabileleri de yanına alır, oluşturacağı 700-800 kişilik orduyla, peygamberi Medine'de karşılardı. Zira zaten kendisinin 300 kişilik ordusu vardı. Müslüman olan Erz kabilesi, tamamıyla Resul'ün yanında Uhud'daydı. Putpares Araplardan bazıları da, zaten Yahudi kabilesi Beni Nadırlar gibi, peygamberin yenilgi haberlerine sevinmişlerdi. Medine'nin liderliğine hevesli, peygamberin Medine'ye gelişiyle liderlik hevesi kursağında kalan İbn-i Selül böyle bir oyunun içinde olmadı. Tarihi bilgiler İbn-i Selül'ün Yahudilerle görüştüğünden söz etse de Uhud savaşı sırasında ve sonunda onun Yahudilerle birlik içinde olduğuna dair herhangi bir kesin bilgi yok. Üstelik Allah Resulü, Uhud dönüşü Beni Nadir kabilesine savaş açarken İbn-i Selül'e Dolayısıyla hazretlere karşı savaş açmadı. İbn-i Selül geride kalıp, ihanet içindeki Yahudi ve Arap kabileriyle birlik olup Resul'e karşı çıksaydı, Ebu Sufyan bu fırsatı hiç kaçırmazdı. O nedenle bu tür haberlerin spekülatif olduğuna inanıyorum. Peygamber Bedir Savaşı dönüşü gibi olmasa da, Uhud Savaşı'ndan sonra alna açık Medine'ye döndü. Müslüman ordusu Uhud'da Mekkelileri beklerken, Müslümanlar savaş meydanına koşarak savaş alanında şehit düşen Müslümanların cenazelerini topladılar. Bu yönde gelen tarihi rivayetler çok acı. Müslümanların dağıldığı anda Mekkelilerin özellikle Mekkeli kadınların yaptığı şehit düşen Müslümanlara işkenceleri anlatan bilgiler dehşet verici. İntikam hırsları gözlerini boyamış Mekkeliler insanlıktan çıkan davranışlarıyla tarihe yazılmış. Tarihte yazılan bu olayların ayrıntılarını burada nakletmek istemiyorum. Peygamber Uhud'dan döndükten sonra Yahudi kabilelerinden Beni Nadir kabilesine yaptıkları yüzünden gerekli dersi vermek istiyordu. Onların geçmişte de Resul'e karşı yanlışları olmuştu. Ortaya çıkan bir diyet olayında görüşmek için Resul'ü kalelerine çağırmışlar. Kalelerinde Resul'ü öldürmek için tuzak kurmuşlar. Ancak tuzaktan Allah Resulü kurtulmuştu. Toplumsal yapılaşmanın yeni olması Müslümanlarla Mekkeliler arasında gelişen savaş durumları nedeniyle Resul, suikast olayının ardından hemen harekete geçmemiş, af yolunu seçmişti. Ancak Oğuz Savaşı sırasında Beni nadır kabilesinin yaptıkları, onlara olan inancın iyice kaybolmasına neden oldu. Resul, Beni Nadir kabilesinin Medine vesikası altına attığı imzaya saygılı olmadığını, artık bu anlaşma şartlarının ortadan kalktığına inanıyordu. Fakat Medine toplumunu oluşturan herkes aynı düşüncede değildi. Uzun seneler beni Nadir kabilesiyle iyi dostluğum olan İbn Selül, peygamberin beni Nadir kabilesine karşı sert tutumundan yana değildi. Daha siyasi davranmayı, yapılan anlaşma şartları doğrusunda hareket etmenin daha iyi olacağını düşünüyordu. Çünkü Mekkelilerle savaş henüz bitmemişti. Belki de bu düşüncelerinin ardında Yahudi kabilesiyle uzun süreli dostlukların payı vardı. Bazı tarihçiler, müfessirler Beni Nadır kabilesiyle Hazreciler, özellikle Hazrec kabilesinin lideri İbnü Selül'ün yakın ilişkisi üzerine Maide suresindeki aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların arzularına uyma Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni sattırmamalarına dikkat et. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah ancak günahlarının bir kısmını onların başına bela etmek ister. İnsanların bir da zaten yoldan çıkmışlardır. Yoksa onlar cahiliye idaresini mi arıyorlar? İyi anlayan bir topluma göre hükümranlığı Allah'tan daha güzel kim vardır? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar. İkinizden onları dost tutanlar onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler toplumuna yol göstermez. Kalplerinde hastalık bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasına koştuklarını görürsün. Umulur ki Allah bir fetih yahut katından bir emir getirecek de onlar içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olacaklardır diyen Maide suresinin 49-51 ayetlerinin bu olaylar üzerine gönderildiğini söylerler. Bazı müfessirler, bazı tarihçiler. Allah'ın ayetleri yaşayan bir toplum üzerine inmektedir. Tabi bu mantığı, bu espriyi bugün biz anlamıyoruz. Yani Allah'ın ayetlerini biz de yaşayan bir toplum olarak üzerimize alarak, o ayetleri üzerimize indiriyormuş gibi okuyarak anlamak istemediğimiz için genelde pek anlaşılmıyor. Ama o gün öyle değil. O gün, bizatihi sıcak olayların üzerine Allah'ın ayetleri iniyor. Yaşayan bir toplumun üzerine iniyor. Onların duygularını, düşünceleri, yaptıkları, yapmadıkları üzerine iniyor. Yaşayan toplum, neyin iman, neyin küfür, neyin münafıklık olduğunu gelen ayetlerle öğreniyor. Mesela, Enfal Suresinin ayetleri, Bedir Savaşı'ndan sonra gelerek hem müminlere, destek sağlarken hem de savaş anında yaşanan duyguların, hareketlerin itigadi açıdan ne olduğunu ortaya koydu. Bizim taslak, Bedrin aslanları olarak tarif edip, metiyelerle andığımız sahabeler, ayetler tarafından en şiddetli şekilde eleştirildiler. Şunu unutmayalım ki, kalplerinde nifak hastalığı olanlar, münafıklar, şu şu şu yaptıklarıyla küfredenler olarak gelen bütün ayetler, biz Müslümanız diyenlerin üzerine geldi. Yani insanlar yaptıklarıyla, düşündükleriyle kötü bir şey yapmadıklarını, insani çıkarlarını koruduklarını düşünürlerken, Allah onların düşünceleri, yaptıkları üzerine ayetler göndererek durumlarını nifak, küfür olarak belirtti. Halbuki onlar biz Müslümanız diyordu. Halbuki onlar sahabeydi. Halbuki onlar Bedir'e, savaşa gidenlerdendi. Bedir'den, savaştan dönen gazilerdi. Dikkatini çekiyorum. Enfaz Suresinin o ayetleri inerken. Toplumların yönetilmesi sırasında ortaya konacak görüşler, siyasi mülahazalar, anlaşmaları ayakta tutacak düşünceler, tavırlar, yerine göre güçlü bir imanı, yerine göre nifak alametini gündeme getirebilir. İnsan her zaman bunların ölçüsünü bilmeyebilir. O nedenle ayetler gelmekte, Müslümanlara yol göstermektedir. Allah'ın sonuna kadar açtığı af kapısı, Müslümanların yanlışlarından dönme kapısıdır. Değilse sahabelerin dediği gibi, ki sahabeler öyle diyor anılarında. Ant olsun ki, nifak ayetleri geldikçe, birbirimizin yüzümüze bakıyorduk. Sanki her ayet bizi tarif ediyordu. Mantığında ayetler geliyor, onlar öyle algılıyor ve öyle düşünüyorlardı ve öyle anlatıyorlar. Müslümanların duygularına, düşüncelerine yaptıklarına hitap ediyor ayetler. Müslüman tarihçilerin bazı isimleri münafık olarak tarihe geçirmeleri diğerlerini ayetlerin açılımından kurtarmıyordu. İşte bugün de mesela şöyle düşünelim. Müslümanlar çok değişik fikirler ortaya koyuyorlar. Birbirinden farklı, birbirine çelişkili hem siyasi konularda hem İslam'ı anlama konularında hem ayetleri anlama konularında Şimdi duruma baktığımız zaman bu karışıklık anında herkesin kendi bakışına göre karşıdaki insanları münafık veya kafir addedebilme imkanı da vardır, tersi de vardır. Yani bir pencereye oturursun, oradan bakarsın hayata, bilgilere, kültürlere, düşüncelere dersin ki bu bakış tarzına göre dışındakiler münafıktır veya dışındakiler kafirdir diyebilirsin. Aynı şeyi karşı taraf da yapabilir. İşte o gün sahabelerin üzerine inen bu ayetler, bugün nasıl böyle diyen herkes kendisinin normal, kendisinin doğru, kendisinin yanlışsız olduğunu bulduğu, bildiği imkanlara göre, araştırdığı sonuçlara göre, kendisinin doğru yolda olduğunu söyleyip de dışındakini dışladığı bir ortamda kendisini haklı görüyorsa ve kendisinde hiçbir şey görmüyorsa, ne nifak alameti, ne küfür alameti görmüyorsa, o gün sahabeler de öyleydi. Geliyorlardı, her konuda tartışıyorlardı, peygamberle konuşuyorlardı, Müslümanlar birbirleriyle konuşuyorlardı, savaşıyorlardı, savaş sonundakileri değerlendiriyorlardı, ganimet peşinde koşuyorlardı, ganimetler dağıtılırken kavga veriyorlardı. Bütün bunları münafıklık olsun diye söylemiyorlardı veyahut da kafirlik olsun diye yapmıyorlar. Normal insani düşünceleriyle hareket ediyorlardı ve ayetler üzerlerine geliyordu ve yaptıklarını tarif ediyordu. Bu yaptıklarınız inanmış insanların yaptıkları olamaz mantığında ayetler giriyor. Bugün de bu ayetleri böyle anladığımız zaman aynı mantıkla Allah'ın ayetleri bizi tarif ediyor. Ve bize diyor ki, kendi pencerenizden bakış tarzınız din olamaz. Ayetlerime gelin. Ona göre kendinizi tarifin, ölçün biçin. Bir pencereye oturup dışınızdaki her şeyi küfür veya münafık diye tarif etme şansınız yok. Böyle bir hakkınız da yok. Kendinize bakın. Sahabenin dediği gibi nifakla ilgili ayetler, küfürle ilgili ayet olurken biz birbirimizin yüzüne bakıyorduk. Ben miyim diye? Beni tarif ediyor diye bakıyorduk. Öyle diyor. Hadislerde, tarihlerde anıları rivayet edildiği zaman ifak ayetle okunurken biz kendimizi buluyorduk orada ve ben miyim acaba diye hemen tövbeye kapılıyorduk. Tövbeye geçiyorduk diyorlar. Böyle tarif ediyorlar. Tabi bu mantıkla ayetlere alınca kendilerini düzeltiyorlar. Bu mantıkla değil de ben münafık değilim zaten, kafir de değilim. Böyle bir alametim de yok üzerinde. Ben zaten doğruyu mantığıyla baktığım zaman o ayetler insana hitap etmiyor. Medine vesikası ile birlikte Medine'de Resul'ün liderliğinde bir devlet kurulmuştu. Devletin yapısında 4000 Yahudi, 4500 putlara sarap, 1500 Müslüman vardı ilk zamanda. Müslüman kabileler içinde Hazret kabilesi önemli bir yer tutuyordu. Başlarında da Abdullah bin Übey İbni Selül vardı. Kabile reisleri her şarta rağmen peygamberi başlarına lider seçerek Medine vesikasının altına imzalarını atmışlardı. Bundan önceki bölümlerde Medine-Veskan'ın şartlarını gözden geçirmiştik hatırlayın. Medinilerin Yahudisiyle, Putberes Arabıyla, Müslümanıyla ortak derdi esenlik, barış, huzur içinde yaşamaktı. Esenliği, barışı, huzuru korumak özellikle kabilelere adına barışı, huzuru, esenliği korumak her kabile reisinin birinci derecede göreviydi. En üst düzeyde de peygamberin bu noktada birinci derecede görevi, Medine vesikası altına imza atan bütün kabilelerin güvenliğini esas almak, barışını esas almak, huzurunu esenliğini esas almak. Kabile reisleri bu şartlar doğrultusunda Medine vesikası altına imza atmış, bu şartların oluşmasını elbette takip ediyorlardı. Herkes kendi kabilesinin haklarını, menfaatlerini takip ediyordu. Bu nedenle bazı kabile reislerinin kendi kabilerinin haklarını korumak adına geliştirdiği siyasi düşünceleri, kararları, tartışmaları, nifak çıkarmak olarak algılamaları mümkün değildi. Bunu böyle algılamak mümkün mü? Elbette bu istişare anında herkes bir fikir söyleyecek. Kendi toplumunun, kendi kabilesinin haklarını ortaya koyacak. Onlara göre haklarını korumak, başlarını belaya sokmamak düşüncesi vardı. Bunu bir nifak alameti olarak algılamıyordu. Özellikle Medine'nin sahibi olduğunu birinci derecede iddia eden Hazret kabilesi, ve lideri Abdullah bin İbni Selül, esenlik, barış, huzur adına peygamberin Mekke ile savaşlarında endişe duyuyordu. Bunu söylüyordu. Çıkarlarını birinci derecede önde tutan Yahudiler bu nokta aynıydılar. Bu nedenle aynı zaman içinde peygamberlerin kararlarına karşı görüşler ileri sürüyorlardı. Bu nedenle kabileler arası görüşmelere devam ediyorlardı. Barışı ve huzuru korumak için. Şurası muhakkak ki her görüşmede görüşen tarafların gerçek niyetlerini bilmek zordur. Mesela farklı fikirdeki Müslümanlar birbirleriyle görüşmeye gittikleri zaman herkes şöyle mi bakar? Ya bizimle görüşmeye geliyor, art niyetli geliyor diye mi bakar? Böyle bakarsa zaten görüşmenin bir anlamı yok. Herkes kendine göre iyi niyetli bir şekilde görüşmeye gider. Bir şey çıkacak inşallah bir birlik çıkacak diye gider. Medine vesikası oluşurken bu kafayla, bu mantıkla yürüyen insanlar elbette daha sonraki tarihlerde de aynı mantıkla Görüşmeleri aynı metin üzerinde anlaşmaların devamını için görüşmelerini sürdürüyorlar, sürekli. Görüşen taraftan biri diğerinin kalbini bilemez bu görüşmeler anında. Biz beni nadir kabilesinin kendi çıkarları doğusunda Abdullah bin Ubei bin Selül ile görüşmelerde hangi tarafın kötü niyetli olduğunu bilemeyiz, ölçemeyiz. Onun için ayetler geliyor. Bu tür tartışmaların, bu tür görüşmelerin altında nifak alameti olduğunu ayetler belirtiyor. Biz Müslümanız diyen toplumun üzerine inen nifakla, münafıklıkla ilgili ayetler Müslümanları muhatap alıyor. Dikkat edin. Bu düşüncelerinizle, bu tavırlarınızla nifak içinde olursunuz, münafıklar safına girersiniz diyor ayetler. Bu şekilde devam ederseniz, bu tür görüşmelerde dikkat etmezseniz diyordu. Önemli olan ayetler geldikten sonra nifak içinde olanların ne yaptığıydı? Örneğin bu ayet geldi. Müslümanlardan bir grup arada ayrılık olmasın, Medine ve istikasın şartları yürüsün, bu yürüme anında işte anlaşma yapan Yahudilerle, anlaşma yapan putperest Araplarla, yine eskisi gibi birlik ve beraberlik olsun amacıyla gidip görüşmeler yapan insanlar. Ayet geldikten sonra ne yaptı? Önemli olan o. Ayet gelmeden elbette gidecek, görüşecek. Bir amacı var yani. o Oradaki amaç bu birliği, beraberliği, çatışma varsa çatışmayı engellemek, birliği, beraberliği sağlamak, ayrılık varsa ayrılıkları önlemek içindi. Ama Allah dedi ki, bu tür görüşmelerin altında nifak var. Nifak var dedikten sonra Allah bu insanlar gelip de tekrar görüştüyse münafıklığa devam ediyor demektir. Nifak nifakı yerine getiriyor demektir. Gitmiyorsa, görüşmüyorsa o zaman mesele kapanmıştır. Ayetin hükmü uyguluyordur. Burayı çok iyi anlamamız lazım. Görünen o ki, Hazret kabilesinin lideri Abdullah bin Ubey bin Selül, birçok nifak olayı içinde olsa da görünüşte ciddi bir şekilde Resul'e karşı çıkmadı ayetler geldikten sonra. Ayetler gelince geri adım attı. Sözleşme hükümlerine riayet etti. Tarih, Resul'ün Hazreş kabilesine veya i̇bn e savaş açtığından söz etmiyor bu nedenle. Veya tarih, Resul'ün i̇bn Selül'ü Medine ve Sıkazı şartlarına uymamaktan dolayı yargılamıyor, cezalandırmıyor. Ama Müslüman tarihçilere bakarsanız bir şey tutturmuşlar, gidiyor. Peygamber, Beni Nazır kabilesine haber gönderdi. Sözleşmeye aykırı hareket ederek ihanet ettiniz. Derhal Medine'yi terk edin. Bu karar, hem Müslümanlar arasında hem de Beni nadır kabilesine şok etkisi yaptı. Hazret kabilesi lideri İbn-i Selül eski dostluklarını düşünerek Beni Nadır kabilesinin sürülmesine karşı çıktı. Görüşmelerin devam ederek işin tatlıya bağlanmasını istiyordu. Ancak Resul onların yaptığının açık bir ihanet olduğunu düşünüyor, kesinlikle tekrar bir araya gelecek güven unsurlarının oluşmayacağına inanıyordu. Beni Nadır kabilesi peygamberin isteğini reddetti. Peygamber çıkıp gitmezlerse üzerlerine savaş açacağını belirtince de yaşadıkları yerleri, mallarını, canlarını korumak için savaşacaklarını söylediler. Hicretin dördüncü senesi, Rabi-ül ayında peygamber Medine'de yerine ümmü Mektuma bırakıp nadir oğullarını çıkarmak üzere, kovmak üzere onların yurduna doğru hareket etti. Sancağı Hazreti Ali taşıyordu. Beni nadırların kalesine yaklaşınca, Nadir oğullarının bağ ve bahçeleri arasında, kale dışındaki, bağ ve bahçeleri arasında ordusunun karargahını kurdu. Nadir oğulları, kuvvetli kalelerine sığınmışlardı içeriye. Peygamber onlara emrini bir kere daha tekrarladı. Medine'den çıkıp gidin. Beni nadir bu teklifi kabul etmedi. Dediler ki, ölüm bize senin teklif ettiğin şeyden daha kolay. Ölümü göze alır, teklifini kabul etmeyiz. Artık savaştan başka yol kalmamıştı. Yahudiler kuvvetli kalelerine sığındıklarından, kalelerden çıkıp çarpışmayı göze alamadıklarından, çarpışmanın zor olacağı muhakkaktı. Peygamber kaleye saldırıp Müslümanların kale burçlarında eteklerinde heder olmasını istemiyordu. Savaşı psikolojik savaşa dönüştürdü. Yahudilerin en zayıf olduğu nokta mallarına, mülklerine düşkünlüğüydü. Bunu bilen Peygamber kaleye en yakın Yahudi evlerini, Küçük kalelerini yıkma, hurma ağaçlarını yakıp kesme emrini verdi. Mülklerinin zarar gördüğünü gören Yahudiler, belki kaleden dışarı çıkıp savaşırlardı. Peygamber için dışarıda savaşmak daha iyiydi. Çünkü kaleye saldırırsınız, kalenin burçlarından, tepelerinden, mazgarlarından sürekli ok atarlar, taş atarlar, ne bileyim yağ kızartıp aktarlar. Birçok Müslümanın ölmesine neden olurdu, şehit olmasına neden olurdu. Peygamber bunları düşünüyordu. Onun için dışarı çekmeye çalışıyordu. Evlerinin yakıldığını, yakıldığını, hurma ağaçlarının kesilip yakıldığını gören Yahudiler Ya Muhammed! Sen bozgunculuğu bozup dağıtmayı yasaklar ve bunu yapanlara ayıplardın. Şimdi ne diye? Yaş hurma ağaçlarını kestiriyor ve yaktırıyorsun diye kalelerinden seslendiler. Yahudilerin bu sözleri üzerine Müslümanlar arasında tereddüt başladı. Çünkü Medine'ye gelince Resulullah bu yasakları kendisi koymuştu. Ağaçlar kesilmeyecek, zarar verilmeyecek, mala mülke zarar verilmeyecek, kendisi koymuştu. Müslümanlar tereddüte başladı. Öyle ya, buraya Yahudilerin bağlarına, bahçelerine, evlerine zarar vermek için gelmemişlerdi. Bu olay üzerine Haş suresinin 5. ayeti gelerek peygamberin yaptığına destek verdi. Ayet şöyle diyor, Hurma ağaçlarından herhangi bir şey kesmeniz veya kökleri üzerinde bırakmanız, hep Allah'ın izniyle ve O'nun yoldan çıkanları cezalandırması içindir. Bu ayetin doğrusunda artık Müslümanlar da kalelerine sığınmış halkı zor durumda bırakarak savaştan vazgeçmesi veya açığa çıkıp savaşması için maddi zararlar vererek zorlayabilirlerdi bu ayetin doğrusunda Müslümanlar ayeti işinince tereddütlerini bıraktılar. Kararlı bir şekilde kalenin dışında beklemeye başladılar. Bazı tarihçiler...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 Diğer taraftan çok dikkatli, savaşı çok iyi yöneten peygamberin bundan habere olmaması mümkün değil. Allah Resulü böyle bir şeyi tespit etmiş olsaydı kesinlikle İbn Selül'den hesabını sorardı. Zira böyle bir durum açıkça Resul'e karşı savaş aşmak. Eğer Abdullah bin Übey bin Selül böyle bir şey yapmış olsaydı Resulü Medine'ye dönüşünde hesabını keserdi. İddia edildiği gibi İbn Selül böyle bir şey yaptığında Medine Vesikasına ihanet etmiş olurdu. Peygamber, adır kabilesine sözleşmeye aykırı hareket ettikleri için savaş açarken İbn-i aşmazlık edemezdi. O zaman toplum üzerindeki güvenirliliği, yönetimini kaybederdi. Ancak Haşr Suresinin 11 ve 14. ayetleri, münafıkların kitap ehlinden inkar eden dostlarına, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin alenize kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız mutlaka yardım ederiz dediklerini görmedin mi? Allah onların yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun, eğer onlar çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Savaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler. Yardım etseler bile arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların içlerinde size karşı duydukları korku Allah'a olan korkularından daha şiddetlidir.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 Ayetlere dikkat ettiğimizde böyle bir şey olmuş. Müslümanlarla birlikte Medine Vesikasının altına imzalayanlardan bir grup Beninadır kabilesine sahip çıkmışlar. Ancak bunların kimler olduğu konusunda netlik yok. İbnü Selül olayların kahramanı gibi görünse de Resulün onun üzerine savaş açmaması, ondan hesap sormaması onu konu dışına itiyor gibi. Üstelik Resul, Uğuz Savaşı sonunda ihanetlerinden dolayı Beni Nadır kabilesinden sonra Emmar ve oğulları kabilelerinin üzerine savaşmak için yürüdü. Resulün topladığı bilgiler onların ihanet içinde olduğuna yönelikti. Muhasaranın 15. günü Beni Nadır Yahudileri teslim olmayı kabul edip aman dilediler. Peygamber kendilerine aman verdi. Hiçbirinin canına dokunmadı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 Kadınlar en kıymetli elbiselerini giyindiler. Zinetlerini taktılar. Kibir, onur gösteriş içinde defler, düdükler çalarak Medine'yi terk ettiler. Bir kısmı Şam, bir kısmı Hayber, bir kısmı da Yemen tarafına gitti. Beni Nadır Yahudileri geride hurmalık, ekin, akar ile davar, sığır ve at gibi birçok hayvan bıraktı. Ayrıca arkalarında 50 adet sığır, 50 adet mihver 340 kadar da kılıç vardı. Bütün bu mallar, devlet malı olarak doğrudan doğruya devletin yöneticisi peygambere kaldı. Çünkü çarpışmasız, at ve deve koşturmaksız elde edilmişlerdi. Yani, Nadır kabilesinin kalesi kuşatıldı, bağlarındaki bahçelerine zarar verildi ama sıcak savaş olmadı. Herhangi bir çarpışma olmadı, herhangi bir insan ölümü olmadı. Ama neticede bir sürü ganimet kaldı. Bağlar kaldı, bahçeler kaldı, hurmalıklar kaldı, davarlar kaldı, sıyırlar kaldı, develer kaldı. Hiçbir savaş olmadan, Bedir'den, Uhud'dan daha fazla ganimet kaldı. Böylece Müslümanların yaşamına bir anlayış girdi. Yeni bir anlayış. Fey, Fey Allah'ın din düşmanlarından, savaşmadan, belki sürgün yahut cizye üzerine sulh olmak suretiyle alınan ganimetlerdir. Yani herhangi bir savaş yapmadan Müslümanların aldığı ganimetlere feydenmiştir. Bu ganimetler diğer ganimet hükümlerinden ayrı tutulmuştur. Allah ayrı tutma hükmünü Haş suresinin 6-7-8 ayetlerinde şöyle bildiriyor. Allah'ın onlardan peygamberine verdiği ganimetler için siz at ve deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselere karşı üstün kılar. Allah her şeye kadirdir.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 Yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar bunlardır, diyor ayet. Bu ayetlerin içerisinde okuduğumuz bir cümle var sadece. Bugün birçok Müslümanın, geçmişte de birçok Müslümanın alıp da ondan koca bir din çıkardığı cümle var. Ne o? Peygamber size ne verdiyse on alın, size ne yasakladıysa ondan sakının. Yani bu cümleyi bu ayetlerin içerisinden cımbızla çektiler ve satırların paragrafların başına yerleştirirler. Arkasından derler ki, işte Peygamberin de şeriat koyma, hüküm koyma hakkı vardır. Yani yasaklama hakkı vardır. Yani haram koyma hakkı vardır. Yani helal koyma hakkı vardır, yani farz koyma hakkı vardır dediler. Bu cümleyi alarak. Halbuki okuyoruz da işte başından beri. Cümle fe ile alakalı. Yani Allah Resulü feyden kendisine tahsis edilmiş, bakın kendisine tahsis edilmiş, ganimetlerden topluma istediğini verebilir diyor Allah. Ne verdiyse on alın, ne vermediyse, yasakladıysa almanızı almayın. Bu kadar basit. Yeni bir hüküm koy, helal koy, haram koy, farz koy. Manasında değil ama... Kalplerinde nifak hastalığı olanlar bu cümleyi alırlar. Buradan ne çıkarırlar? Yeni bir ilah çıkarırlar. Peygamberi ilah olarak ortaya koyarlar. Medineli Müslümanlar gönülden, Ya Resulullah, bu ayetler okunduktan sonra, dediler ki, Medineli Müslümanlar, Ya Resulullah, nadir oğulları mallarını, muhacir kardeşlerimiz arasında taksim ediniz. Onlar şimdiye kadar olduğu gibi evlerimizde otursunlar. Yani bu malları alsınlar, Üstelik yine evlerimizde otursunlar. Bizim mallarımızdan da istediğiniz kadar al onlara ver. Yani şimdi bakınız bu ayetler okunduktan sonra Medine'li Müslümanlar ne diyor? Ya Resulullah nadiroğulların mallarının hepsini onlara ver. Ayrıca evinizde oturmaya devam etsinler ve bizim mallarımızdan da al onlara ver. Dediler. Manzarayı seyredebiliyor musunuz? Gözünüzün önüne getirin. Bunun üzerine Ebu Bekir ayağa kalktı. Ensar kardeşlerine teşekkür ettikten sonra Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. Vallahi bizimle sizin benzeriniz yok. Bu fedakarlık başı benzerliğe uyar mı? Yok dedi. Peygamberimiz de Allah'ım ensarı ve ensarın evlatlarını koru. Onlara merhamet et diyerek dua etti. Allah müminlerin bu güzel davranışlarını bir ayet göndererek tescil etti. Bize de unutulmayacak bir ahlak emretti bugünkü Müslümanlara.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 Resul Medine'ye dönmüş, Uğuz savaş sırasında ihanetler için Beni Nadr Yahudi kabilesini Medine'den sürmüş, sıra ihanet içinde olan Arap kabilelerine gelmişti. İhanet içindeki emmar ve salebe oğulları üzerine seriyeler gönderdi. Onlar eman dileyerek İslam'ı öğrenmek için tebliğci istediler. Ancak tebliğcileri öldürdükleri için haklarına kesin hükmün verilmesine neden oldular. Mekkelilerle Uğuz Savaşı bitmiş, savaş sırasında ihanet içinde olanlar cezalandırılmıştı. Sıra savaşın yaralarının kapatılmasına, barışın, esenliğin, huzurun korunmasına yönelik çalışmalara gelmişti. Konumuz burada bitti arkadaşlar. Gelecek hafta Uğuz Savaşı'nın bu gelişimlerinden sonra Müslümanlar üzerinde ve Arap toplumlar üzerindeki etkilerini konuşacağız ve ardından yetişirse zaman bu savaşın arkasından gelen ayetlerle verilen hükümlerden bahsedeceğiz. Bir kısmını buralarda bahsettik. Yetmezse ondan sonraki haftada devam edeceğiz inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.